Yüreğim orada kaldı. Bessami Yazgan Yeni okulumda görevi başlayalı bir hafta oldu. Yeni bir çevrenin verdiği ürkekliği yavaş yavaş üstümden atmaya başladım. Öğretmen arkadaşlar iyi, öğrenciler iyi, derslere girip çıkıyorum. Fakat eski okulum ve öğrencilerim bir türlü aklımdan çıkmıyor. Bir terefi sırasında nöbetçi öğrenci ziyaretçilerim olduğunu söyledi. Merakla birinci kata indim. Bir de ne göreyim? Eski okul müdürüm, öğretmen arkadaşlarım ve 30 kadar öğrencim hayırlı olsun demeye gelmişler. Dünyalar benim oldu. Bu kadar kalabalık misafiri ancak yemekhanede ağırlayabileceğimi düşünerek oraya davet ediyorum arkadaşları. Hal hatır sorma işi bittikten sonra muhabbet başlıyor. Arkadaşlar şitemlerini sözleriyle belirtirken öğrenciler bakışlarıyla anlatıyorlar. 30 çift göz lisanı haliyle soruyor sanki. İçin bizi bırakıp gittin? Niçin çiçeklerini terk ettin? Anladık, bizi sevmiyorsun. Konuşuyorum, gülüyorum ama içimdeki burukluk gittikçe büyüyor. Bir şeyler düğümleniyor boğazıma. Öğrencilerimizin temli bakışları devam ediyor. Gözlerimi kaçırmak istiyorum ama mümkün olmuyor. Misafirlerim bir müddet oturduktan sonra Hayırlı olsun, Allah utandırmasın deyip gidiyorlar. Bahçe kapısına kadar uğurluyorum onları ve isteksiz adımlarla öğretmenler odasına çıkıyorum. Pencerenin önüne geçip arkalarından bakıyorum. Yetim ve boynu bükük bıraktığım çiçekler uzaklaşıyorlar. Bazıları dönüp dönüp bakıyor. Bu ziyaretler daha sonraki haftalarda da devam etti. Perşembe günleri ne zaman son derse girsem, pencereden dışarıya baktığımda lacivert önlüklü 4-5 öğrencinin geldiğini görüyor, onların gelişini içimsizleyerek seyrediyor. Aşağıya indiğimde Meryem, Hülya, Çiğdem ve Tülin'i beni bekler buluyordum. Her seferinde hallerini, hatırlarını soruyor, dersleri hakkında bilgi alıyordum. Yeni şiirler yazıp yazmadıklarını sorduğumda omuzlarını silkerek "siz gittikten sonra şiiri bıraktık." diyorlardı. Ben bir şeyler yazmaları için yalvarıyor, çocuklar hiç olmazsa benim aleyhime yazın, sizi bırakıp gittiğimi yazın diye tahrik etmeye çalışıyordum ama bir türlü ikna olmuyorlardı veya ben öyle sanıyordum. Bir gün postacı bir mektup getirdi, gönderen belli değil fakat yazısından tanıdım, çiğdemdi bu. Hem de dediğim konuyu yazmış, vefasız öğretmen, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Birkaç gün sonra iadeyi ziyarette bulunmak için eski okuluma gittim. Teneffüze çıktıklarında öğrencilerimi göreyim diye okulun bahçesine doğru yürüdüm. Bütün öğrenciler hoş geldiniz öğretmenim diyerek etrafımda toplandılar. Yine hal hatır sorma ve yine sitemler. Derken ders zili çaldı kimse sınıfa gitmiyor. E hadi çocuklar zil çaldı sınıflarınıza gidiniz diyorum yerinden kıpırdayan yok. Hadi yavrum sınıflarınıza. ...diye ikinci kez tekrarlayınca Meryem... ...ne yani bizi bırakıp gittiğiniz yetmiyormuş gibi... ...şimdi de yanınızdan mı kovuyorsunuz? ...deyince susup kalıyorum. Ben onlara bakıyorum nemli gözlerle... ...onlar bana. Baktım derse girecekleri yok... ...sınıflara doğru yürüdüm... ...onlar da yürüdü. Sınıfın birine girdim ve öğretmen masasına oturdum. Onlar da sıralara oturdular. Bilgi bahçesinin gülü... ...bir çiçektir öğrenciler... Gönülleri sevgi dolu, bir çiçektir öğrenciler. Gözler yıldız, dilleri bal. Al bayrakta beyaz hilal. Okul, ağaç, öğretmen dal, bir çiçektir öğrenciler. Şiirimi okudum ve hiçbir şey demeden çıkıp gittim. Çünkü artık konuşacak halde değildim. Yalnız sınıftan çıkarken birkaç damla yaşla beraber içimden bir şeylerin kopup masanın üzerine düştüğünü hissettim.